Şimdi soru, o soruya göre verilen cevap, soran kişi cevap verene göre bazen ele aldığı kısımla alakalıdır. Mesela diyor ki şu an Mısır'a yardım etmemiz gerekir, Müsur'e etmemiz gerekir, aksini diyemeyiz. Birisi de der ki Mısır'da cemaat ile falan böyle böyleydi, böyleydi sayıyor. Ha şimdi onların kusurlarını zikretme zamanı değildiriz. Çünkü Allah Resulü mecusilere karşı ehliki kitabı, Hristiyanları desteklemiştir. Onlar Allah üçten birdir diyen İsa Allah'ın oludur diyorlar diye bir öne sürülmeden de yapılmıştır. Ama bize göre bu meselelere baktığımızda Abdurrahman bunu hatırlayacak Belçika'da bu Irak Amerika'nın Irak'a girmesinde fitnenin bu konuda tavırımız ne olmalıdır diye benden bir sohbet istemişlerdi. Bu kayıtlarda var. O ana kadar biz bazı olayları yaşamıştık İslam aleminde. Şimdi dedim ki bu başlığı böyle koydum. Neden? Anlaşılsın diye. Sizin anlamanız için koydum. Ama öyle bir konuma geldik ki artık fitnenin bu konuda ne yapmamız gerekir diye sorula sorula önünü körü diyeceğiz artık. Şimdi bu <gülüyor> fitneleri konuşa konuşabilsem fitnenin konuda tavrımız ne olmamız gerekir diye soruyordu. Fitnenin vukukundan sonraki tavrı tespitte birçok zorlanıyor. Bazen eften püften meseleleri bahane edip, Mısır'a yardım edilmez, Mısır'da şudur, Suriye'de budur, Irak'ta budur diye ama geçmişte konuştuklarımızı teker teker getirin biz Irak'ta Irak'ın başında Irak'ın konumunu biliyorduk. Saddam'ın keyfi için her sene 50 kişi öldürdüğünü biliyorduk. <gülüyor> Ama şimdi gidin, vallahi Iraklılar saddamı hızlıyor. Şimdi, Şeyh Alvani gibi insanların, Cezayir hakkındaki söylediği sözlere bakın, cidden bu insanlar isabetliymiş. Şimdi ben tahlil ederken, yardım edilme şeklinde demediğim, anlaşılmayacak tabii. Suriye'de şu konuma baktığımızda cidden bir zulüm. Geçen gün 1200 tane, hepsi, neredeyse hepsi ölen çocuk gazdan zehirlenen. Aynı olay Irak'ın kuzeyinde Halepçe'de oldu. Kim bunu konuştu? Bence bütün bu olayların başında o gibi sükut edilen zulümler var. Suriye'de yüzde on iki olan dürzüler. Yüzde doksan sünniye nasıl hakim? Allah zulmetmez ya. Mutlak bizim bazı kusurlarımız var ki bu belaya biz müstahak olduk. Ama şu an Suriye'ye yardım konusunda bunları konuşma zamanı değil artık. İş bitmiştir. Oraya yardım edilmeli. Şimdi düşünün yine dikkat edin. Bu senelerdir ta Afganistan'da başlayarak İran Şialar hakkında bizim bir görüşümüz vardı. Afganistan'da İttihad-ı İslam'ı kurduklarında bütün cemaatleri Şiaları bile İttihad'ın içine aldılar. Akadesi sahih olan Tevhid Elini almadılar. İran senelerce İslam düşmanlığı yaptı. Amerika ile bir hareket ederek daha hala hareket ediyor. İran şu, İran-Gat olaylarından başlayayım. bunun babasını Hamas olaylarında öldürdüğü 20 bin insanda bile destekledi. Neden bunu yapıyor dediğimizde o imamdır, istediği kararı verir. Geldi, geldi, şimdi Suriye'ye İran'da yardım ettiğini açıkça söylüyor. Hızbullah yardım ettiğini. Ama o an kimse bizim dediklerimize kulak vermedi. İlim bunu bu mevzuda çok uyarı yaptı. Şimdi Suriye'ye zulmediliyor dememiz bizim duygu, duygumuzla Allah zulmetmiyor bak. Mutlak her şey yapanın yaptığının karşılığı olarak veriliyor. Ne yapalım? Bunlar Türkiye'yi de çekmek istiyorlar bu işin içerisine. Biz diyoruz ki Türkiye böyle bir işe çekilmemeli. Yani böyle bir olaya çekilmemeli. Ve tezimiz de belli. Bu hükümet bütün hatalarına rağmen çok akıllı, zekice hareket ediyor. Eğer şu Ergen olayında bunların önüne geçilmeseydi vallahi Mısır'dan daha berbat olacaktı. Ama birileri çıkıyor İslam fedaisi gibi ben bunları desteklemem, bunlara destek vermek küfürdür, zulümdür, başlıyor saymaya. Ya onların bunu hak edip etmediklerini konuşmuyoruz. Ee, Mısır'a gittiğiniz zaman da cemaat-i hakkındaki düşünceler böyle. Geçmişe dönün. ama ben olsaydım ve istişare ortamı olsaydım ben parti kurmazdım Mısır'da Selefi olarak doğrudan doğruya Mursi'ye Mursi destek verirdim o insanlara destek verdiğimizde gönüllerini alıp onlara nasihat etme imkanı doğardı ama her şeye rağmen adamlar Selefiler hakkındaki en kötü şey el alıp bir düşmanlık sergiliyor Türkiye'de Mısır'daki öldürülenlerin kim olduğunu düşünürsün? Mustafa Adevi'nin medresesi basıldı, Muhammed İsmail Mukaddem'in medresesi basıldı. Orada Hız Bunur'la tek ittifak eden şey e, Yasir Burhani var. Yani şu İzmir'e getirdi bizimkiler. O hükümeti destekliyor sadece. Şimdi biz ne yapmamız gerekir? Önce bizim bizim öyle bir konuma düşmememiz gerekir. Bu insanlara da yardım etmemiz gerekir. Ve şu an bütün ben, yani Erdoğan'ın itikaden, amelen, bütün <gülüyor> sorunlarını sayabilirim ama buna rağmen ben onun yiğitçe durduğunu düşünüyorum. Yani bunu açıkça söylemek gerekir. Şu an İhvan'ın hatalarını saymak, Suriye'dekilerin hatalarını saymak gerekmiyor. Geçmiştekiler bize hiç ibret olmuyor ya. Ve iste, mesela şu an direnişini, ben kendi mahkememle şiddete başvurmaları bence bu kadar ölüm çok güzel bir duruş. Bence. Çünkü birçok insana böyle ders veriyorsun. Bazı ölümler illa kötü değildir. O ashab-ı olayında gencin, hani en son beni böyle öldürebilirsin diyor ya, o gencin ölümü birçok insanın İslam'a girmesine, iman etmesine sebep olmuştur. Ermiştim'deki kıssaya bakarsan. Bazen ölümler kötü görünür ama çok güzel olabilir. Bir fatura ödenmeli. Yani bunlar budur, şudur gibi bir muhakemeye gitmekten, bizden birisi bile çıkıyor, Mısır'daki hain Selefiler ihanet etti diyor. Onların yaptıklarından utanıyorum diyor. Ya biz Mursi'yi bütün itikadi sorunlarına rağmen destekleyebiliyorsak, ya böyle bir hata yaptı diye Selefilerden sadece bir iki kişiye dönüp bütün Selefiliği itham etmek için <gülüyor> mi? Sofiler bizi geçti, ben Selefilikten utanıyorum. Ben inancımdan utanmıyorum. Ama birisi bir hatta yaptıysadır. Onu da yapan belli bir gruptur. Ha, yardım etmeliyiz. Ne yapabiliriz onlar için? Yani Suriye'deki Müslümanlar için. Ha burada diyebiliriz. Buraya gelen yüzlerce Suriyeli insan var. Onlar bizim kardeşimiz. Hele iman edenler. Eğer namaz namaz kılmayan birisi varsa ya onlara yardım etmekle biz onları İslam'a kazanabiliriz. Boşnak Sırplarla harbederken yani dört dörtlük Müslüman mıydı? Boşnaklılar kendi elleriyle kızlarını Sırplarla evlendiriyordu. Ama Müslümanlar oraya gidenler daha tecrübeliydi. Önce akideye önem verdiler. Onlara dinlerini öğrettiler. Her şeye rağmen Bosna yine İslam'a yeniden bir dönüş yaptı. Birçok katliam rağmen. Ha bu Suriye'de de olabilir. Ama yardım etmemiz gerekiyor. Direnmemiz gerekir. Ama hesaplara bak şimdi. Eğer muhalif dediğimiz grup öbürküler Esad'ın yani Beşar'ın def olmasını sağlasalar bile daha büyük bir fitne kalacak Bak. Bunu yazayım göreceksiniz. Daha Afganistan, gidin senelerce önce o basit, o halimizde gencilik yaptığımız sohbetlere bakın. Eğer bu iş başarılsaydı, güzel bir zaferle neticelenseydi şu an Afganistan farklı olmalıydı. O bizim dehimizde başlayan bir dava. Alt etti, üst etti, batı. Ruslar, onların eliyle Rusları mahrub etti. Onları birbirine düşündü. İnan mücahitlerin birbirlerine yaptığı pislik, pislik Ruslar onlara yapmadı. Bu aptallığımıza yanmamız gerekiyor. Irak'ı konuşurken Suriye yoktu ortadan, Mısır yok dedi mi? Bundan sonra hangi seklenecek bilmiyorum. Şimdi ne yapalım? Tabii ki yardım etmeliyiz diyeceğiz. Benim şimdi tutup da onlara yardım ettiğimi sokak sokak ben safımı bellettim herkes bellesin. Ya bir Müslüman'ın safı bellidir ya. Tavuk gibi bir yumurta verir, bütün mahalleye duyurur ben yumurta verdim diye. Ama camıstan git, iki teneke süt alır, sesini çıkarmaz camıza. <gülüyor> Mücahitlik sözlü oldu. Ben de, ben gerizekalı mıyım? İşte Suriye yardım etmemiz gerekir, böyle etmemiz gerekir. Bağırarak, insanları coşturarak, duygularını harekete getirerek, ben konuşmasını beceremeyen bir aptal mıyım? Ama Müslüman çok yani tehlike hareket etme zorunda. Yardım etmeliyiz. Bu bizim vazifemiz. İstesek de istemesek de. Onların geçmişteki yaptığı hataları konuşmanın zamanı değil. Ama bundan sonra tekrar biz fitnenin bu konuda ne yapmalıyız diye soru sormamalıyız artık. O zaman bulunduğumuz yeri şu an etrafa bakarsanız ısrarlıcan Türkiye'yi bu pisliğin içine çekmeye çalışıyorlar. Değil mi? Ve Türkiye'de zeki bir şekilde bunu tek başına da kase beceriyor. İşte Allah bu Allah'ın yardım edeceğini düşünelim. Ya Allah evli kitaba öyle bir şirkiyle bile mecusilerin karşında zafer vermedi mi Allah öyle diyor. Allah'ın yardımıyla onlar galip gelecek ve müminler de sevinecekler diyor. Valla buna da yardım et. Onları desteklemek küfürdür diyen istediği kadar yani eşek gibi anırıp dursunlar diyor. Eğer Allah ehl kitaba yardım ettiyse mecusuların karşısında Allah inanıyorum diyen bilmeden düştüğü hatalar da olsa ki mazeret bir olduğunu düşünüyoruz. Allah yardım edecek. Yardım etmeliyiz. Tavrımız bu bizim. Bu olmalıdır. Elimizden geleni yapmalıyız. Ama akibete bakın. Mesela oraya gidenlere benim tek tavsiyem oraya gittiğinizde Suriyelilerin yanında olur. Ama gelen haberlere bakın. Bundan önce daha kötüydü. Hizbullah'la biraz iş daha ciddiyete gitti. Çünkü Hizbullah'ın yardım ettiğini görünce orada sadece ganimet toplamak için bulunanlar da vardı. biliyor Var biliyor musun? Birbirine girenler de var. Bir aynı hatayı bir daha yapmamalıyız. <gülüyor> Rabbim Suriye'dekilere yardım etsin. Ki bu belayı bizim başımızdan defetsin <gülüyor> Ki... İdarecilerle halkı da ayırmamız gerekir bizim. Yani bir yerdeki bir kral bir suç işliyor. Oradaki tutup herkes selefi şekliyle hareket etti. Selefiler böyle yaptı Ya yani Biraz akıllı olmak gerekiyor. Bir zaman ben Medine'ye ilk gittiğim seneler bizim yurtta Mısırlı üst sınıflarda okuyan bir abi dediğimiz birisi vardı. Türkiye'de Kıbrıs Harekatı'nı bir müddet önce yapmıştı konuşuyoruz. Birisine ben dedim ki o anki alimle, ya siz bu kadar Müslümansınız da neden Kıbrıs'ta Yunanları desteklediniz? Mısır, Yunanistan mı destekledi zaman? Evet. Tabii ben bu sözümle bir havalara girmeye çalışıyorum. O da döndü bana sakin sakin. Madem siz iyi Müslümandınız dahiydi neden Filistin olayında Yahudileri desteklediniz dedi. Türkiye'de Yahudileri desteklemişti. Ben böyle bir cevap vereceğini düşünmüyordum. Biraz durdu Ebu Said dedi. Ne Türkiye'deki müminler İsrail'i destekler ne de Mısır'daki Müslümanları Müminler Yunanistan'ı destekler. Destekleyen hükümetler dedi. Ve kendi menfaatlerine döndü. Onun için birilerini itham ederken birisinin hatasına sebep Müslümanları bundan beri tutmalıyız. Tahtını, tacını korumak için gayret sarf edenler harptan farklı düşünen insanlardır. Ve onlar da aptal, salak. Tahtlarını korumasını bilmiyorlar eğer mazlumlara yardım etselerdi billahi tahtlarını korurlardı. Halka yardım ederdi. Tayyip'le Kral Hocam arasında sıra iyiydi. Değil. Şimdi siz siyasi olan dengeye bir bakın. Tayyip Beşar'la da iyi görünüyordu. Biz şimdi bunu uzaktan göremiyoruz. Ona siyaset ediyordu ama Beşar başkasının uydusuydu. Öbürkülerle de iyi. Ama şu an bir baştakini düşünün mesela diyelim ki Suudi Arabistan'daki bütün tüccarlar Erdoğan'ın siyasetini seven ve Türkiye'de iş yapan insanlardır. Bunu kazandı. Erdoğan düşün senelerce dünya Müslümanlarına nüfuz eden İran sevgisini kırdı. İran'ın ne pislik olduğunu çıkardı ortaya. Ne pislik olduğunu. İran yeni değil de Hızbullah'ı destekliyor ve kafirlerle bunun babası Hafız Esad zamanında Hamas öldü 21 20 bin Müslüman da bile onu destekledi. Selman Büştü de Ayşe Validemize bir laf etti diye idam fermanı verdi ama burada Hafız Esad'ın yanında destekçiydi. İran senelerce bunu yaptı. Ama biz Türkiye'deki sağcı geçinen güven Müslümanlara anlatamıyorduk. Amerikancı olarak seni itham ediyorlardı. Bence biz daha akıllı, daha olgun, önce bu pislik Türkiye'ye bulaşmamalı. Ha, öbür tarafları da ikna etmeliyiz. Şu an düşünün yani Orta Doğu'da kim Amerika'ya başkaldırabilir? Bütün paraları o yurt dışında hemen bloke ederler. Kaddafi, Sarkozy'nin seçimleri, Sarkozy'ye seçimlerden adam 50 milyon euro, 60 milyon euro yardım ediyor. Kaddafi'nin şeyini hemen bloke etti. Ha, şimdi mübarek denilen de çıktı. Onu da bak bir yerler kabul edecek. Zeynil nasıl kabul ettilerse onu da edecekler. Biz bunlara bakmadan hareket etmeli. İdareciler halk değildir. Halka farklı bakmak gerekiyor. Bize kabul etse bankada çok parası var bu mübarek. Tabii, tabii. Kim olsa kabul eder. Genel 60 milyar, 70 milyar parası var. Efer. Onun için acınacak, ağlanacak halk değiliz biz. Az önce dediğim gibi, <gülüyor> aile içi ıslahı sağlayamayan Toplumda ıslaha sağlayamaz. Bizim bu sözleri hiç etmemiz gerekir. Hükümete güvenmek gerekir. Hükümetin hatalarını söylemek gerekir. Doğrularını da desteklemek gerekir. Eften püften meselelerle sanki bu fitne Türkiye'ye de gelsin niye geç kaldı diyenler var. <gülüyor> Rabbim hayırlar versin. Bizim bunu bağıra bağıra söylemememizden bunlar işte cihada karşı gibi ben sadece gülüp geçmek gerekiyor evet. şu ana kadar dünyada nerede bir sorun olmuşsa selefiler evet. orada önde gitmiştir evet. İla gelip bağırması mı gerekir evet. belki bunların çoğu daha bir emerken emzik emerken selefiler oradayır evet. Evet. Evet. Evet. Rabbim bizi bu belerden, tezelden kurtarsın evet. ve bunu da hak eder bir konuma gelmemiz gerekiyor bu insanlara dua etmek gerekiyor. Allah sahih akide nasip etsin. Böyle üzümler diyoruz. Çünkü bozuk bir akideyle ölmeleri de hoş bir şey değil tabi. Ve inşallah Allah cehaletliklerine bağışlar. Yani biz ne yapabiliriz başka? Oradaki bir kafir de olsa düşünün ehli kitabın kaybetmesine Müslümanlar üzülmüş kazanmasına sevilmişlerdir ya. Biz bu dengeyi yakalamamız gerekir. Allah en azından Rabbim Türkiye'yi bu beladan uzak tutar. Amin. Ki oradaki Müslümanlara yardım edebilelim. Şu an düşünün, neredeyse 400 bine yakın Suriyeli sadece Türkiye'ye geldi. Eğer hudutta biz olmasak bu insanlar nereye gidebiliriz? Ha bizim imtihanımız demektir bu. E, Suriye'deki olaylara sükut etseydi, aynen Halepçe'de sükut eden Araplar gibi ki İran'la harbettiği zaman Saddam'ın lakabı Batalol Arap'tı o zaman Arap kahramanıydı. ne zaman Kuveyt'e döndü Arap put oldu Arap demeye başladılar Halepçe olaylarında ağzını açmayan Muhammed Said Kahtani gibi <gülüyor> hatipler başladı Saddam'a saldırmayan ama Halepçe olaylarında neyse girip, gidip boynuna saldırıyorlardı biz hep yaptıklarımızın karşılığını buluyoruz. Şu an onların hatalarını konuşma zamanı değil. Hatalar önceden söylenir, baştan söylenir. Evet. Amin. En azından dua edebiliriz. En azından.